Şeytanizm Kerem Çağlar Uygarlıklar tarihi yazılarına göre 3500 yıllık yazılı tarihin sadece çeyrek asırlık kadar bir bölümü savaşsız geçmiştir. Batılıların tasnif ettiği yazılı tarihe göre durum böyle. Adem aleyhisselamla başlayan insanlık tarihi boyunca kesintisiz olarak kanlı savaşların yaşandığını söylemek mümkün değildir. Ancak kesin bir şekilde diyebiliriz ki insanlık tarihi boyunca hiçbir şekilde kesintiye uğramayan şey, hakla batıl arasında süre gelen mücadeledir. Mücadelenin başlangıcı da azgın şer güçlerin ilk atası olan şeytanın, yüce Allah'a isyan edip ona itaatten yüz çevirerek Adem'e düşmanlığını ilan etmesidir. Şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İnsanın içinde bulunan kötü düşünce ve arzuları körükler, Köpürtür, coşturur ve kendince uygun bir kıvama getirince de tahtını onun kalbinin orta yerine kuru verir. Artık o kalpte ve o kalbi taşıyan Ademoğlu'nda hakimiyeti şeytaniye hüküm sürecektir. Bu durum fert olarak bir insan için geçerli olduğu gibi insanlardan müteşekkil farklı teşkilat ve organizasyonlar içinde geçerlidir. Şeytana teslim olmuş fert veya topluluk için dostluk, düşmanlık, barış, savaş, ticaret, siyaset yani hayatla ilgili her ne varsa o saatten sonra şeytanın saptırmaları, korkutmaları, kuruntuları, ilkesizlikleri, aldatmaları ve emrettikleri istikamette düzenlenip sürdürülecektir. Şeytanizm bu tür topluluklar ve Beni Adem suretindeki biyolojik varlıklar için bir çeşit mayadır. Bunlar, sahip oldukları bilgi ve birikimleri, eğitimlerini ve yeteneklerini, mensubiyetlerini ve ilişkilerinde kullanarak bu şeytanizm mayasında olabildiğince büyük kötülükler üretmenin can hıraş çabası içindedirler. Kişisel, partisel ve örgütsel ihtiraslarıyla kendi çevrelerinde öyle bir zulümat karanlık halesi oluştururlar ki hullukta bulundukları şeytanın gölgesini uzayın namütenahi boşluğu zannederler. Şeytanizm tarih boyunca birçok kapta kalıpla zuhur etmiş, insanlık tarihinde insana ve insanlığa en büyük zararı vermiş ve ağır bedeller ödetmiş olan bütün taautların ve taauti düzenlerin müşterek kılavuzudur. Şeytanizm tevhid bağ çözüldükten sonra kılavuzsuz kalan tih çölünde onlarca yıl şaşkın dolaşan İsrail oğulları gibi yolunu şaşıran, aşağılık kompleksine sürüklendiği için yüz yıldır baş kaldırmayan Bedri Kadisiye'yi, Hıttin'i, Ayn-Calut'u ve daha nice parlak zaferleri hatırlamayan ümmet olmak izzetinden sıyrılarak ulus ulus ve kabile kabile parçalara bölünmeye mahkum edilmeye çalışılan Müslümanların bir daha çıkmamak üzere itildikleri gayyayı zilletidir. Şeytanizm, başı İblis, ortası Nemrut, Firavun ve Ebu Cehil, bugün itibariyle sonu da Obama, Merkel ve Hamane ile Orta Doğu'daki çetelerinden oluşan tarihsel bir şer ve şirk eksenidir. Şeytanizm, doğulardaki ve batılardaki güç ve iktidarını işte bu Karanlık Odaklar Koalisyonu'nun necis işbirlikçileriyle yeryüzünde tahkim edip yaymaya çalışmaktadır. Şeytanizm, tevhid davetinin ve muvahitlerin cihadının olduğu her devirde azgınlığını ve taşkınlığını arttırarak dostlarını, kullarını, askerlerini ve yardakçılarını kendi yolunda savaşmaya yöneltir, teşvik eder ve onlara şeytani bir hastattırır. Şeytanizm, bağlılarını ve takipçilerini herhangi bir hukuki, insani ve ahlaki ilkeler çerçevesine uymak yükümlülüğüyle sınırlandırmaz. Her halükarda kendisine kulluk edenler için şeytanizmin en cezbedici yönü de budur. İlkesizlik, ahlaksızlık, vicdansızlık ve içerisinde insana ve insanlığa dair hiçbir şey olmadığı oldukça geniş bir hareket alanı sunar onlara. Şeytanizm, kendisini müdafaa etmeyi düşünmeyecek kadar sosyal sorumluluk gereği yardım faaliyetleriyle meşgul olan mazlumları, saklamaya gerek duymadığı Siyonist haçlı kiniyle linç ederek öldürüp, Mecusi Zerdüşt atalarının intikam hırsıyla iğrenç bir barbarlık ve vahşet sergiledikten sonra öldürdükleri mazlumları, suçlu provokatör olarak ilan ederek her zamanki gibi koyun postunda görüntü vermeyi becerebilen kocamış madrabazların temel felsefesidir. Şeytanizm, tabilerinin şeytanın karakter ve itikadi zürriyeti olduğunu görmek için harlı tandırdan yeni çıkmış ve zifiri karanlığın bir parçası gibi duran mücrimlere özgü o suratlarına bakmak bile yeterlidir. Alınlarının tam çatında şeytanın kulu diye yazar. Müslümanlar bu yazıyı çok iyi okurlar, ümmi olanları da dahil. Şeytanizm, dün Hitler'in propaganda makinası Goebbels'in akla ziyan tezviratlarıyla maharetini göstermekteyken, bugün Orta Doğu'nun Minnoş Stalin görünümlü sırıtkan ve kırıtkan siyaset fahişelerinin ahlaksız propagandalarıyla köpük gibi daima üstlerde ve kabarık görünümlerinin yanıltıcı yansıtıcısıdır. Şeytanizm, mesele ehli sünnet Müslümanları olunca, yeryüzünde bulunan ve sayılmayacak kadar çok olan şirk dinlerine ve sapkın ideolojilerine mensup olan birilerinin hevasını ilah edinen, insan sıfatlı tüm biyolojik varlıkların aynı hiza ve istikamette içtima olup ortaklaştıkları örümcek ağında da zayıf, çürük bir ittifakın temel referans kaynağıdır. Şeytanizm, gayrimeşru ilişki yaşayan ev kadını görünümündeki fahişe gibi her türlü ahlaki ilkelerden mahrum bir şekilde, İslam'ın azılı düşmanlarıyla tahminlerin çok ötesinde dostluk kurup işbirliği yapan, ehl-i sünnet Müslümanların beldelerinde kullanmak üzere dindaşları, nusaililere her gün uçaklar dolusu bomba ve mühimmat sevkiyatında bulunan, Siyonist İsrail çete devletinin bekasıyla ilgili ciddi endişe duyduklarını açıkça ilan eden Orta Doğu'yu, ravizi emelleri doğrultusunda yeniden şekillendirmek için bütün gücünü seferber eden Hamaney ve yoldaşlarının sarıklarının altında gizledikleri şeydir. Şeytanizm, aşağılanmış ve küçük düşürülmüş bir halde tarumar edilmesi gereken, küresel tağutların Müslümanlar aleyhine ifsat ve istihbarat şubeleri gibi kullandıkları uluslararası teşkilatların prensip ve nihai hedeflerinin yol haritasıdır. Şeytanizm, tevhidin, batılı ve doğulu düşmanlarının savaş meydanlarında karşısında bir kez dahi tutunamadıkları cihat ruhunu sindirmek, zayıflatmak, entrikalarla başka mecralara itmek, uzaydaki uydularıyla, gökyüzündeki uçaklarıyla, ada büyüklüğündeki savaş gemileriyle, karadaki zırhlılarıyla, atlı ve piyade haramileriyle vahşice saldırıp tamamen yok etmek emelinin ve stratejisinin ta kendisidir. Şeytanizm, İslamcılık'tan geçinen birçok ekran vaizliğine, köşe kadısını ekrandan Yahut köşesinden, İslam'ın zirvesi olan Cihat vaizasını yerine getiren muvahitlerden söz etmeden önce muhataplarını en evvel onlardan olmadığına ikna etmek amacıyla neredeyse soykütüğünü çıkarıp 70 paranda attırarak türlü müptezellikler yaptıracak kadar adamın damarlarında tazikle akan kana karışmış toksin gibidir kişinin itikadını zehirlemekle kalmaz, menhecini ve mürüvvetini de sıfırlayıverir. Şeytanizm, dünya üzerinde egemen güç olduktan sonra işgal, istila, savaş, yıkım, göç, kan ve gözyaşından başka insanlığa hiçbir şey getirmeyen Amerika ve her daim eteğinin kıyısında saf tutan Avrupa'nın kibir, ihtiras ve azgınlıkla teçiz edilmiş yeni haçlı ruhudur. Şeytanizm Suriye ve Irak'ta Müslümanların bulunduğu bölgelerde atıldıktan sonra dahi yüzyıllarca sürecek sakat doğumlar, kanser gibi ağır hastalıklar ve sayısız ölümlere neden olacak, uranyumlu bombaları kullanma cüreti gösterebilen Haşlıların ve Arap körfezindeki tasmalıların medya illüzyonlarıyla gözden uzak tutulmaya çalışılan savaş ahlaksızlıklarıdır. Şeytanizm, kelamın ve kalemin sözünün geçmediği yer ve zamanlarda, nebevi menhec üzere daha ileri davet usulleriyle Yüce Allah'ın dininin hakimiyeti için canlarını ortaya koyan ensar ve muhacir müvahitlere karşı demokrasi ve laiklik tugaylarından oluşturulan çok renkli fakat çok da ahlaksız bir şirk koalisyonudur. Şeytanizm, İslamcılığı uzun yıllar sürülebilir bir iktidar aracı kılıp sırtını kendilerini Müslüman zanneden kitlelere dayamışken, müvahitlere karşı uluslararası küfür koalisyonu güçlerinin vahşice saldırılarına yardım ve yataklık etme kıvraklığını gösterebilen yerli tağutların iflasa mahkum politik manifestosudur. Şeytanizm, başta demokrasi olmak üzere tüm beşeri hevai ideolojilerin ana rahmidir. Zillet ve hezimet şeytanizmin asla değişmeyen akibetidir. Allah'a hamd, hidayete ulaştıran, kitap ve zaferlere vesile olan, kılıçla gönderilen Efendimiz Muhammed'e salat ve selamlar olsun. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 36. sayısında yayınlanmıştır.